Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Özcan abi merhaba. Merhaba Coşar. Nasılsın? İyiyim. Umarım sen de iyisindir ve uzun. Buraya yetişeyim diye Ege'nin uzak köylerinden, kasabalarından, güzel isimli ilçelerinden geçerek buraya yetişmiş oldum. Masal bir yolculuk oldu, dağlara falan çıktım. Ne güzel. Ee, o yüzden de e, o heyecanla e, programa girmiş oluyorum. Evet, şimdi e, bu hafta, geçen hafta anons ettiğimiz şeyhin öyküsünü anlatacağız, çözümleyeceğiz. Bu Şehin öyküsü Harun Reşit'in Bağdat Köprüsü'ndeki rastlantıları öykülerinden beş öyküden bir tanesi. Oradaki öyküler çok eğitici ve düşündürücü. Onların biz iki tanesini daha önceden yapmıştık. Körün öyküsü ve bir de genç adamın öyküsüydü. Şimdi bugün de Şehin öyküsünü evet. işleyeceğiz. Şimdi ben hemen geçin ve masalı özetlemeye çalışayım. Fakir bir uygancı var ve sefaretini Bilgi noksat noksanlığına ve zekasının ağır işleyişine hep bağlıyor. Bu organcı dükkanı. Zekasının ağır iş değişi. Ölü mü? Zekasının ağır iş değişine ve bilgi noksat noksanlığına bağlıyor. Sefalitir. E. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Evet. Şimdi sen söylediğin, yani bilgi ben yoksulum sebebi e, param bulum yok falan demiyor. Bilgi noksanlığım var. İki. Zekam ağır işliyor diyor. Zekam çok ilginç bir sattı mı? Evet. Bir, Kendi kendisini böyle, bir, böyle. Evet. Böyle bir açılış cümlesi var. Evet. evet. Ve bunun aslında böyle olmadığını da sonradan ve nasıl talim değiştiğini de göreceğiz. Şimdi bu organcı dostumuz, organ böyle halat gibi bir şey bu arada. Dinleyicilerin aktıralım böyle bir düğüm, halat, eski halat, ip falan yapan kişiler, organcılar. Kenevirden yapılan bir şey. Şimdi... Bu uygancının dükkanının önüne sık sık iki tane e, zengin e, iki kişi, iki zat gelip oturup sohbet ediyorlar. Birisinin adı Saat, değil, değil Saadi. Saat derken Saat gibi anlaşılmasın, yani Saadet gibi yani, yani mutluluk. Saadet anlamında Saat ve Saadi adında iki tane şeyh geliyor, önde gelen zengin kişi geliyor sonra onlar hoş sohbetler yapıyorlar. Bir gün de şöyle bir sohbete tanık oluyor. Kulak misafiri oluyor bizim fakir urgancımız. Sa'at, Sa'at diyor ki bu dünyada bir insan herhangi bir kimseye muhtaç olmadan mutlu yaşamak için kendine özgü malları ve büyük bir serveti olmalıdır. Fakirler babadan oğula fakir doğduklarına ötürü fakirdirler ya da zengin doğmuşlar doğmuşlardır da savurganlıkları da se sefaatle ya da başlarına kötü bir iş geldiğinden veya yaratıların karşı çıkamadığı bir talihsizlikle servetlerini yitirdiklerinden ötürü fakirdirler. Kısacası fakirler uygun zamanda giriştikleri bir ticari işte kendilerine kesin bir zenginlik sağlayacak yeterince bir para toplumunun üstesinden gelememiş kişilerdir. Bu yoldan zengin olanlar servetlerini uygun yolda kullanırlarsa sadece zengin olmakta kalmayıp zamanla büyük servet sahibi de olurlar. Sade diğer arkadaşının diğer şey diyor ki yok diyor bence öyle bir şey yok diyor. Kendiliğinden zenginlik hırsı olmayan birisini teşvik edecek bir değer taşımaz diyor. Yani kendiliğinden zenginlik hırsı olmayan birisini teşvik edebilecek bir te değer taşımaz. Daha çok çevremizdekileri cömertçe davranmaya yarar. Ben önceden gerekli paradan yoksun olan bir fakirin en azından bir yana biraz para koymuş olan bir fakir kadar zengin olma fırsatına sahip olduğunu düşünüyorum. Sadece bahtında yazılı olduğu için bir insan sınırsız servet sahibi olabilir. Deyip bir anda diyorlar ki gel bakalım iddiaya girelim. Onun için de çok uzağa gitmeyelim. Bak organcı dostumuz burada. Sefalet içinde yaşıyor. Fakir. Çalışıyor. Didiniyor. Evet. Hiçbir yere gidemiyor. Saat diyor ki ben diyor gideceğim bu arkadaşımıza 200 dinar vereceğim diyor. 200 altın dinar da büyük bir para. Yani neredeyse bu Uygancı'nın hayatını değiştirecek bir para. Ee, gidiyor Uygancı'ya diyor ki dostum diyor al diyor sana 200 dinar. Sen diyor dürüst bir adamsın her gün çalışıyorsun. Bununla diyor işlerini büyüt rahat yaşa. Ve eline bu parayı karşılıksız olarak veriyor. Uygancı çok seviniyor ama hayatında hiçbir pa böyle bir hazır parayı görmediği için ne yapacağını şaşırıyor. <gülüyor> Ve Ya diyor ki ben bunu gideyim diyor, bir boş bir araziye saklayayım diyor. gömeyim diyor. Sonra vazgeçiyor. Ya diyor bunu ne yapsak ne yapsak en sonunda diyor ki ya ben en üstü diyor kafamdaki sarıyı çıkarayım onun içine sarayım. Bir ordularını da çıkarayım oradan biraz malzeme alırım. Biraz da yiyecek alırım. Ve onu dört kat sarıyor o parayı. Dört kat ve biraz kenevir alıyor. Çıkıyor sonra dükkanından biraz kenevir alıyor organ yapmak için ve ne hikmetse Bir kuzu kolu alıyor. Eve gidip yemek için. Uzun zamandır kuzu kolu yememişler ama bayağı büyükçe bir kuzu kolu <gülüyor> Dikkat çekici yani. Daha sonra tabi hikmet bu işte. Talih bir anda bir atmaca uzaktan kuzu kolunu görüyor. Bir anda <gülüyor> saldırıyor kuzu koluna ve o saldırımıyla beraber o pençelerinin şiddetiyle sarığı da alıp götürüyor. Bizim tabi Urgancı bu para da var içinde değil mi? Parada evet dört kat sarılmış adı sarının içinde o da kaç, gidip bir şey oluyor Atmacalı beraber. Bu talihsizliği çok tabii üzülüyor. Kendini yerden yere atıyor ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra hatta mahalledeki arkadaşlara anlatıyor vesaire. Ve insanlar onunla alay ediyorlar. Bak diyorlar sarıyla beraber aklını da kaybeden adam. O yüzden e, bu hikayede tabii içinde para olduğunu bilmiyor mahalleli. Sadece yani kuzu kolunu ve sarını kaptı gitti diyebiliyorlar. Altı ay geçiyor, altı ay geçiyor. Bizim saat ve sahidi şeyhler, arkadaşlar, zengin arkadaşlar, organcıya geliyorlar. Bakın ne yaptı diye. Tabii saat böyle çok e, kendinden emin yani bu parayla mutlaka çok önemli atılımlar yapmıştır derken bizim organcıya görüyorlar. Mahcup bir şekilde başı önde bekliyor. E, ve aynı fakirlikte devam ettiğini görünce ne oldu diyorlar? Valla dürüstçe anlatıyor. Dürüst bir adam. Diyor ki böyle böyle oldu ve kaptırdım parayı. Hiçbir ilerleme kaydedemedim. Aynı şekilde yaşıyorum diyor. Saat diyor ki ya sen dürüst bir adamsın, iyi bir adamsın. Ben diyor sana tekrar 200 dinar vereceğim. Hak ediyorsun diyor. <gülüyor> ya şaşırıyor falan ama tamam diyor peki diyor. Yine alıyor bir 10 dinarını ayırıyor. Bir urga şey kenavir menevri alırım diye. Bu sefer diyor hata yapmayayım diyor. Oraya buraya koymayayım. Eve gidip götüreyim diyor. Evde de nereye saklarım diye düşünürken ya hiçbir zaman işimizin düşmediği, hiç kimsenin de bakmadığı şu kepek küpünün içine atayım. Altına, kepeklerin altına koyayım. Ondan sonra kendinden çok emin e, çıkıyor ertesi gün işine gidiyor. Karısı ve çocuğu var, uygancın. Bunlar tabii hep fakir bir aile. Karısı da bir gün sokaktan geçen bir adamın sesini duyuyor. ve O adam da kirli toprak satıyor, kirli ve bu saçları gürleştiren ve saçlara iyi gelen bir kirli toprak parası olmadığı için fakir olduğu için kadın ya diyor bunu neyle değiş tokuş etsem falan derken birdenbire kepek küpünü görüyor ya lanet olsun diyor zaten hiçbir işe yaramıyor bu diyor ben bunu vereyim kirli toprağı alayım diyor tabi adam akşam bizim uygancı eve geliyor diyor ki buradaki kepek küpü nerede diyor o da diyor ki ben diyor onu verdim kili toprak aldım ya diyor lanet kadın diyor Sen nasıl bunu yaparsın diyor ya. Saçlarını temizlemek için bir avuç kirli toprak sağlamak adına benim kendinin ve çocukların bahtını değiş tokuş ettim be kadın diyor. Kadın ne diyor ki ama ben bilmiyordum ki diyor çünkü bana sırrını paylaşmamıştın diyor. Paylaşmış olsaydın diyor bunu. Bu bela, belalar ve bu felaketler başımıza gelmezdi ben bilmiyordum. Çünkü paylaşmadın diyor. Bunun üzerine tekrar bir dükkanına dönüyor. Saad ve Sa Saad tekrar geliyorlar 6 ay sonra. Bakıyorlar ki bizimki hala fakir. Ya ben diyor ki e, Saad ben yine de hiçbir şeyin parasız yapılamayacağına inanıyorum. Bu yüzden de diyor yapacak bir şey yok. E, ben bu arkadaşımız fakirlikten kurtulamayacak anladım diyor. Saad'e de diyor ki hayır diyor öyle değil diyor bak diyor arkadaşım. Benim diyor bak bu arkadaş kadar fazla param yok o kadar veremem sana her seferinde ama. Bak diyor sana bir kurşun parçası vereceğim diyor. Bu kurşun parçası bu bahtın kararları da varsa diyor seni büyük bir serbest sahibi yapacak diyor. Bunun üzerine e, bizim urgancı alıyor götürüyor bunu e, evine. Kurşun parçasını da bir kenara koyuyor ve karısına da olan biteni anlatıp e, bu kurşun parçasını bahsediyor. Bu arada... Sabah karşı balığa e, çıkacak olan balıkçılardan bir tanesi, komşularından bir tanesi ağanın dördüncü kurşununun eksik olduğunu fark ediyor. A, ağa atacak ya, bir tanesi eksik. O saatte hiç bir dükkan falan bulamayacağı için karısıyla beraber sokağa düşüyorlar ve arıyorlar. Ve bizim ördancının evine gelip, ya diyor kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyoruz. Sizde de olmaz ama yani yine de soralım dedik, kurşun parçası var mı diyor Kurşun parçası var diyor, Tuhaf bir şekilde. Evet diyor var diyor. Veriyor. Ya diyor sağ olun var olun diyor. Biz diyor bugün balıkçı diyor ki bugün diyor ilk atacağım ağdaki çıkacak ilk mahsuri sana ben vermek istiyorum diyor. O da diyor tamam fark etmez diyor. Ama ne çıkarsa ilkini sana vereceğim yani Ve ilkinde sadece bir dolup tutuyor. Bir tane. büyük güzel şey anlatıyorsun. Yani sanki o kişilerden biri senmişsin gibi oralar arasındaki Tanıdıklardan biriymiş gibi anlatıyorsun. Ondan sonra bu şeyi balığı getiriyor komşusu organci veriyor. Organci da karısına diyor ki ya diyor al bunu pişirelim. Karısı da diyor ki ya bunu pişiremeyiz böyle bir tavamız yok tenceremiz yok kocaman balık bir tane <gülüyor> balık sen diyor onu doğra da yahni gibi yapalım diyor. Tam doğrarken göbeğinden tam ortasından büyük bir parlak taş çıkıyor. Da büyük ihtimal bu elmas gibi bir şey. Yani büyük bir yumurta büyüklüğünde yani. Ondan sonra bunu e, işte çocuklara veriyorlar, oynuyorlar, anlamıyorlar ne olduğunu. O çok para evet. para parladığı için dikkat çekiyor dışarıda ve insanlar konuşmaya başlıyor. Böyle bir parlak bir taş var bu evde diye. Çünkü neredeyse bütün evi aydınlatıyor bu. En sonunda e, bir e, cevherci... Yahudi bir cevhercinin eşi geliyor. Kapıya dönüyor. Diyor ki ben diyor bunu istiyorum. ya Diyor ki e niye istiyorsun? vallahi bunun benzeri bir şey vardı. Kaybetmiştim de istiyorum diyor. Ne kadar? 10 dinar. Karısıyla konuşuyor bu arada uygancının. Karısı diyor ki burada çok önemli bir şey var. Ben diyor, eşime sormam lazım diyor. Kendisi çok fakir oldu halde. Bunu değiş topuş yapıyor. Eşiyle bunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Uygancı hemen uyanıyor. Cevhercinin eşi gelip buralara kadar baktığına göre bu işte bir iş var diyor. O yüzden bundan sonra işte birkaç kere daha geliyor. Kırka çıkıyor, elliye çıkıyor, 100'e çıkıyor. En sonunda bizim uygulancı diyor ki ya diyor bu işte bir iş var. Ben diyor bundan yüz bin, yüz bin dinar isteyeceğim diyor. Yüz bin. Helal olsun. Evet. Ee, bu şeyi unutmuyorum. O hırs yoksa servet sahibi olamazsın demişti sahibi, kurşunu veren. Ondan sonra e, bu... Ee, şeyin e, cevahircinin kendisi geliyor kapıya dayanıyor. Bunlar böyle biraz soktuyor, oradan buradan havadan böyle biraz küfür küfür ediyor. Artık diyor lanet olsun versene şunu adam be bu kadar para kimde var falan filan derken en sonunda ikna ediyor, 100 bin doları alıyor. 100 bin doları aldıktan sonra neyi karşılığında alıyor? Bir daha tekrarlayalım. Ne o, iş, yani kaçını alıyor? Karşılığında bu parlak taşı alıyor elinden Urgancı'nın. Evet. Urgancı diyor ki ya ben diyor aslında, aslında diyor urgancı oğlu urgancı olduğumu eski bir fukara olduğumu unutmayarak servetimi doğru kullanma gerektiğini fark ettim diyor şimdi. Tüm fakir Bağdatlı urgancıları bulacağım onları örgütleyeceğim onlara malzeme garantisi vereceğim ve onlarla beraber çalışacağım. Dedikten sonra O 100 bin dinarı kat diye kat diye kat diye çok zengin oluyor. Ve büyük bir eve taşınıyor. İşte seyisleri oluyor, köleleri oluyor vesaire falan. Sonra bizim Saad ve Saadi geliyorlar dükkana bakıyorlar diyor. Görmüyorlar o ne oldu diyorlar. Ya diyorlar o çok zengin oldu. Şurada yaşıyor. Ondan sonra e, gidiyorlar, buluyorlar ve e, işte konuşuyorlar. Çok olar hikayeden. Saadi bak diyor ben haklıydım diyor. O sırada enteresan bir sahnede kapanıyor masalımız. E, saat, pardon. E, organcının e, kaybetmiş olduğu e, sarığını çocuklar oynarken bir ağaçta buluyorlar ve içinden para da çıkıyor. Ve e, seyislerinden bir tanesi at yeme almaya gidiyor. Ama başka bir küp bulamadığı için orada bir tane kepek küpü buluyor ve onu da alıp getiriyor yemle beraber. O para da geri geliyor. Ve böylece hikayemiz sona eriyor. Ve hemen sözü sana veriyorum. Ne oluyor bitiyor abi? Bu yoksulluk ve varsıllık, zenginlik nedir? Şimdi acayip bir masal. Ee, biraz böyle birlikte çözelim diye düşünüyorum. Hem dinleyicilerle, e, dinleyiciler belki sonradan bunu e, dinlemiş olacaklar ama biz sanki dinleyiciler de buradaymış gibi e, canlı konuşurken zamanı böyle oradan biraz çekmiş oluyoruz. Hastaneyi biraz daha kendimizi çekmiş oluyoruz. Zamanı e, dört boyutlu kullanmış oluyoruz ki bin bir gece bunlara e, olana tanıyor. Bir tane kurşun var. Ne anlama geliyor? Bir kere bunu söylememiz lazım. Bir tane ağ var. Ağ var. Yani bu ağ daha, daha evvel de e, tanıştık birkaç kez. Fakat bu sefer bir kurşun var bu ağda. Bir tane de e, elek var. Bütün o balık hikayelerinde bir yoksul olan da var. Ee, yoksul. Hepsini de aşağı yukarı yoksul çıkıyor ama sonra bahtları onların lehine e, olağanüstü şeyler ortaya çıkartıyor. Ee, her şeyden önce, önce kurşununu e, söylemek istiyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Aslında sokağa çıkıyoruz ya e, ve herkes herkesin bahtını Herkes herkesin bahsini iyi ya da kötü belirliyor hatta görünmez bir ağlar matrisler diye demiştik görünmez ağlar atılıyor üzerimize yani herkes herkesi iyi ya da kötü etkiliyor ee, dolayısıyla e, bu ya bu bu bir ortalama değil de gerçekten de yani 150 150 değil ama gerçekten e, iyi şeylerin olmasının da bir bir yolu var yani herkes Yani milli piyangoyu almadan e, milli piyango çıkmayacak gibi tamam mı? Senin de e, talihinin e, bir ağırlığı var, bir e, kurşunu var ve e, iyi olmak önemli bir şey. Yani iyi iyilerin çok olması, nicelinin çok olması da senin kötülükle karşılaşmanın e, e, olasılığını da azaltıyor. Yani nicelik burada çok önemli ya bir tane kötü adam varsa pozisyonları, konumu, onun niteliği de önemli. Yani bir tane sıradan bir insanın eee iyiliği ile kralın iyiliği arasında bir fark var. Belirleyiciliği var. Bir doktorun iyi ya da kötü olması, bir öğretmenin yani ne kadar kalabalık kitleyle ilişkisi varsa iyi ya da kötü olması önemli bir şey. E, nicelik de yani niteliğin bir işe yaraması nicelik açısından da önemli. Burada da o kurşun bir kere e, bir ağırlık gerekiyor. Yani, tamamen şeye bırakmıyorsun. E, o kurşunla sen bir ağırlık, yani bir yön veriyorsun. Yani bunu nasıl yön verirsin bilemiyorum ama yani diyelim düzgün insanlar, ben seninle bu programı yapıyorum. Yani e, program demeyeyim, işte masallarla ilgileniyorum. Karşılıklı birbirimizle bir etkileşim yaratıyoruz. Yani bunu 21 Gece masallarının içeriğine onu anlamaya dönük bir şey, ilişki kurmaya çalışıyoruz ve onu bunu bir kaderimize de bırakmıyoruz. Yani biz de bir çaba sarf ediyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bu, e, bu, bu kurşun önemli. Kurşun atmadığımız zaman atarız. Ne e, Fakat aşağı iner mi, inmez mi, balık olur mu, ağımıza balık yakalanır mı bunu bilmiyoruz. O kurşun e, yani üzerine gittiği şeyi de Çok tesadüfe bırakmayacaksın. Yani onu da sen biler, biliciksin, sen bilici bir insansın. Yani zar atmıyoruz. Yani hayat zar atmak, kumar oynamak değil. Öyle gibi olabilir, o değil yani. Öyle görünüyor değil. Zaman, değil yani. O zaman onu yapalım. Yani çalışmıyoruz, etmeyelim, ee, gidelim, ee, şey yapalım, zar atalım. Yani e eğlenceli de bir şey, zekalı alıyorsun ama batarsın. Yani olasılık. Ee, yani olasılık kazanma olasılığı da sıfıra yakın sayılabilir. Çünkü kazandıkça atarsın. Ben bir e, bir kumarhaneler kralıyla bir şekilde, bir şekilde, bir tesadüfen bir on yıl kadar önce konuştuğumu hatırlıyorum. Ben o tip bir adamla niye öyle konuştum bilmiyorum. İlginç yanında insanlar da vardı. Bana o şunu söylemişti. Bu, bu bilgiyi burada şimdi paylaşıyorum. E, demişti ki kazanan kişiyi hemen... E, bırakın gider psikoloji ama kaybeden kişi devamlı oynar. Bir evet. sonuçta o e, tam tersi de söylemiş olabilir. Yani biz o psikolojiden kazanmıyoruz. Yani bir aritmatikten kazanmıyoruz. Şimdi o zaman e... Evet. Evet. Ben yani yani, yani... araya girme imkanım var mı? Tabii. Seni bölmeyecek mi? Tabii, sen. tabii tabii Çünkü yine tamam, bu şeye, şeye geçmek istiyorum. Şimdi ilk ilk seferinde gelen bir talihsizlik var. Bir kere e, hatırlıyorsan sadece bir E, sayılabilen bir para veriliyor. Ve bu adam ne yapacağını şaşırıyor. Yani kıymetini de anlamıyor, hacmini de anlayamıyor. Ve ilkinde bunu kaptırmasının sebebi açgözlülüyor. Yani yetecek kadar ufak tefek bir yiyecek evet. almak ve dikkat çekecek bir şey yapmamak varken, kocaman bir kuzunun kolunu götürünce elinde atmacının dikkatini çekiyor ve bence burada para sahibi... Aç aç, gözlüğün, aç, aç, gözlüğün. Yani Aniden e, kucağına düşmüş bir servet birisinin açgözlülüğünü engelleyemiyor. Eğer bu hazmedilememişse. Evet. İkinci seferdeki Çünkü tarih... açgözlü açgözlüğe açgözlü hiçbir şey yetmez yani. Evet. Açgözlü doymaz. Daha önceki şeylerden de biliyoruz. Evet. İkinci seferdeki tahirsizlikse, ise e, yine bir erdem eksikliği diyelim ya da. Adam kadı eşi altını çizerek söylüyor. Benimle paylaşsaydın diyor. Paylaş paylaşmasını istediği şey de aslında parası değil, bilgi. Evet. Evet. Bu felaket olmazdı. İkisinin ikincisinde de yapmadığı şey aslında bilgiyi paylaşmamak. Asıl zenginlik yani. Evet, o evet, bilgiyi evet, paylaşmak. Evet. O yüzden de bu felaketler zincirinden sonra asıl kıymetli olanı buluyor. Kendi bahtını, yani o kurşunu, senin demin, evet. e, çok güzel özetlediğini anlattığın şekilde o onu çekiyor aslında o ağırlığa gidiyor ve bu sefer hem eşiyle paylaşıyor hem çocuklarıyla paylaşıyor beraber karar alıyorlar ne yapalım diye pazarlıkta vesaire ve sonra en güzel de tabii e, sana hemen sözü vereceğim organcıların hepsini örgütlüyor bu parayı kendisine saklamıyor ve daha zengin oluyor saklamadığı için buna yorumun var mı abi? yani zenginlikle alakalı yorumların nedir Yani e, tabii şu anda söyleyeceğimiz e, şey insanlara naif gelir ama gerçek olan da bu. Yani vermek almaktır. Yani e, verdiğin zaman alıyorsun. E, zaten bir değer üretecekse e, bir değer, birinin değer üretmesi lazım değil mi? Değeri yani birinin e, o değeri yaratması lazım. Yani El o değeri yaratan insanları önemsin. Yani param var tamam param var ama onun... O parayla satın alacağın şeyi değeri o insan yaratacak. Sen o parayı, parayı yiyemezsin. yapacaksın? Parayı yiyemez. Yani Artık paran varsa yiyemezsin. Ee, sağ, sağlığın yoksa yiyemezsin. Ee, orman yoksa yiyemezsin. Balık yoksa yiyemezsin. Ee, denizin tamamı gitmişse yiyemezsin. Yani e, o iyi, iyi her şeyin iyi olarak devam etmesi lazım. Birine iyilik yapması değil, kötü olmaması, zehirli olmaması. Yani biz bir çorba içiyoruz ya. O çorba çorbacıyı bilmiyoruz. O çorbayı eğer iyi temiz yapmamışsa, sağlıklı yapmamışsa e, biz yaşamayız. Doğru. Ya bunları da bilme, yani görünmez bir şekilde o birinci öyküdeki gibi e, herkesin iyiliği de kötü olmaması gerekiyor. Doğru. Ya zaten müdahaleleri iyi olması lazım. Evet. Burada burada o zaman özetle şunu söyleyebilir miyiz abi? Zaten son bir dakikamız, sonra kapanış için sana sözü vereceğim, son bir dakika olduğu için asıl zenginlik sahip olmak değil. Paylaşmak. Vermek. Vermek. Evet, Pardeşi, evet, vermek. Değil. İnsan paylaşabildiği evet, evet. sürece zengin olur. Sahip olduğu sürece değil. Bu masal özetle bunu söylüyor diyebilir miyiz abi? Tamamen öyle. Yani Erdem bunlar lüks şeyler değil. E, yaşamın özü. Yani bunlar bir Erdem, Aylak, e, değerler gibi gözüken şey. Yaşamın da kendisi yani değer diye ifade ediyoruz ama bunu değer olarak diyemeyebilirsin yani Ee, yaşamanın, soluk almanın, e, ömrünü devam ettirmenin de e, nedeni bu. Yani doktor ya da e, arabayı kullanan kişi e, ya da bisikleti kullanan kişi ya da ülkeyi yöneten kişi ya da ilaç aklınıza ne gelirse e, hepsini anlatıyor. O zamandan bu zamana değişen bir şey yok. Sadece şu zamanda daha fazla kişiyi e, daha kısa zamanda etkileme, negatif ve de pozitif olarak etkileme Yaşandığı bir çağda yaşıyoruz. Evet. O zaman Özen abi... Daha önemli. Bugün Bugünkü programı yine dakikalarımızı doldurduk. Hep kötü haberi veren adam gibiyim. Kusura bakma. <gülüyor> yani ne yapayım ben? Çünkü biliyorsun <gülüyor> bu rakamlardan hep bahsediyoruz. Gerçekle gerçek olmayanı bağlayan bir şey. Biz, çünkü biz buna bakmaksak e, sabah kadar konuşabiliriz yani. O yüzden... Evet tabii. Her yani, şey bir ölçüsü var. Her şeyin şey olduğuna evet. göre. O yüzden de bu haftalıkta bu kadar diyeceğiz. Gelecek hafta başka bir masalla devam edeceğiz. Herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Azı ve sınavlar. Özcan yüksek ve coşar kulaksız.